İnsanları. Oysa sayın Halkın değerli insanlar, değerli dinleyiciler, somutlaştırarak söylemek gerekirse bir milyonu ikiye bölmek kolaydır. Bir milyarı ikiye bölmek. Üç nokta koyayım, boşlukları siz doldurun. Ne zaman büyüyeceksiniz sorusunu hediye ederek sizlere. Elindekini istemek. Vurgusunu bir başka soruyla desteklerim. Gerçekten elimizdekileri değerlendirebiliyor muyuz? Gerçekten elimizdekileri tanıyor muyuz? Mesela bak, e, bana arkadaşlar elimdeki değerlendiremediğim bir şeyi hatırlattılar bu gece dedi de bir şiir kaseti çıkarmıyorsun. Bak sesini değerlendir. Bak, hiç düşünmemiştim. Darus bir ara düşünmüştüm böyle bir proje olarak kalmıştım. Tabi ben de çıkarabilirim, değil mi? Ve adını da buldum geçen dakikalar içerisinde. Ben seni hiç dövmedim ki. Ben dövdüm mü adam gibi döverim. Nasıl? Tutar, değil mi? Şöyle başka bir fotoğrafımız olur. Ceketi omuzumu, omuzumuza atarız. Gömleğimizin ön düğmeleri biraz çözük olur. Bir tane taşlı yüzük, bir tane kolye icabında. <gülüyor> Terliyorum ya. Terliyorum yanına korkuyorum. Geçmeyecek bir hastalık diye korkumu böyle bastırmaya çalışıyorum. Esprilerle bir çit örüyorum. Esprilerle bir çit örmeye çalışıyorum. da denilebilir bu hale. Ortalık ağlayandan geçilmiyor. Yandık, bittik, ölüyoruz. Yok abi yok. Bu milletten bir şey olmaz. Geçen gün... ...bir üniversite dergisinin ...üniversiteden çıkardığı bir dergiyi Okuma imkanım oldu. inceleme imkanım oldu. Derginin adı Yürüyüştü yanlış hatırlamıyorsam Çıkaranların kim olduğunu okumadım Okuduysam da hatırlamıyorum özür dilerim Bir şey dikkatimi çekti orada Bir soruşturma vardı dergide Kitap okumayla ilgili bir soruşturma Zannediyorum bir on sorudan oluşuyor İşte kitap okumaya nasıl başladınız İşte en çok beğendiğiniz kitaplar Nasıl kitap okursunuz İşte en son sorulardan Bir tanesi herhalde şey işte bize Tavsiye edebileceğiniz 10 kitaplık bir liste olabilir mi Bize 10 kitap oluşan bir kitap listesi Tavsiye edebilir misiniz Bu ve benzeri sorulardan Oluşuyor kitap listesi Soruşturmaya cevap Verenler arasında işte Atosoy Müftüoğlu'ndan tutun Mustafa Özel'e Mustafa Özel'den tutun İlhan Kutluyer'e yanlış hatırlamıyorsam. İşte İlhan Kutluyer'den tutun Mustafa İslamoğlu'ndan Mustafa İslamoğlu'ndan tutun da Mahmut Toptaş'da zannediyorum. Yani isimlerde yanlışlıklar olabilir ama geniş bir soruşturma, çaba sarf edilmiş. İnsanlar da bir şey uzun uzun cevaplar vermişler. Yalnız o soruşturma verilen cevapları hiç beni ürküttü. Bir i̇şte ürküttü. Yani bu saydığım isimler, bilmeyenler için söyleyeyim. İşte Müslümanca düşünmeye ve yaşamaya çalışan insanlar bunlar. Yani Müslümanca düşünüp Müslümanca yazmaya çalışan insanlar. Birçoğu yazar, akademisyen. Yani vitrinde olan insanlar. Yani birçok insanı etkileyen insanlar. Birçok insanın kişiliğini bulmasında, şeklini oluşturmasında. Şekil ne kadar doğru bir kelime gitti burada bilmiyorum. Ama birçok insanın e, dünyasının şekillenmesi çok etkili olan insanlar, referans aldıkları insanlar, örnek aldıkları insanlar. O soruşturmaya cevap veren insanlar içerisinde bir ikisi hariç, evet bir ikisi hariç belki rahat 10 kişi cevap veriyor. Bir ikisi hariç birçoğunun cevabında şu çok net olarak görülüyor. Çok sınırlı. ...okumalar yapıyorlar. Yani... ...cemaatçi diyebileceğimiz... ...çok kestirme bir ifadeyle... ...cemaatçi diyebileceğimiz okumalar yapıyorlar. Hani işte... ...abileriniz vardır, ablalarınız vardır... ...büyükleriniz vardır ve onlar size tavsiye eder. Bunu oku, bunu okuma, bunu oku, bunu okuma... ...şunu oku, şunu okuma gibi. Ve siz de işte onların sözlerinden çıkmazsınız. Saygınızdan, hürmetinizden ötürü. Bana onu çağrıştırdı şahsen. Yani... Yeni bir şeyler isteyen ve yazılarında işte yeni bir dünya görüşünü yazmaya çalışan, hayata yeni bir gözle bakmaya çalışmamız gerektiğini söyleyen insanların birçoğu, çok eskimiş, evet eskimiş şeyler okuyorlar okumuşlar. Ve çok dar alanda okumalar yapmışlar. Bu beni şahsen gerçekten ürküttü. Hatta kaç tane arkadaşla anlattım bunu. Ya böyle böyle dedim ya. Böyle böyle dedim. Nasıl olur bu? Hatta soruşturmaya cevap verenlerden bir tanesi. Hiçbirini hatırlamıyorum. Çok dikkatimi çekti o. İşte on kitap, on listelik 10 maddelik bir kitap listesi verir misiniz Bu şeklindeki soruya şöyle bir cevap vermiş İşte bir Kur'an-ı Kerim, 2 Kur'an-ı Kerim, üç Kur'an-ı Kerim, dört Kur'an-ı Kerim, beş Kur'an-ı Kerim, altı Kur'an-ı Kerim, yedi, on, 10 maddede Kur'an-ı Kerim yazıyor yani Kur'an-ı Kerim üstteki işte kitap okunmaz sadece Kur'an-ı Kerim okunur. Şimdi şu anızın ne kadar hoşuna gittiğine bak ne kadar böyle tavizsiz net ve ne kadar ıı, As diyeyim doğru ve güçlü bir cevap. İlk bakışta öyle görünüyor ama bana şahsen ergenlik dönemindeki e, insanların günlüklerini hatırlattım, onların defterlerini hatırlattım, onların anket defterlerini hatırlattım. Çok hamasi. Yani şöyle bir soruyla e, temelsizleştirilebilir bu cevap. Yani siz Kur'an-ı Kerim dışındaki kitapları Kur'an-ı Kerim'le aynı kefeye mi koyuyorsunuz? O zaman durum daha da vahim. Yani siz kitabı kitabıyla Kur'an-ı Kerim'i aynı kefeye koyuyor ve tercihinizi Kur'an-ı Kerim'den yana mı koyuyorsunuz? Çok vahim. Ve şu beni sarstı. Şöyle açmaya çalışayım. İki tane önemli kelime, iki tane önemli kavram. Çoğu, bir çok Birçok insanın dünyasında net olmayan, çok kullanılan, çok duyulan, çok yazılan ama hayatta pek karşılığı olmayan iki tane kavram. Ki Müslümanca düşünmeye çalışan, Müslümanca yaşamaya çalışan insanların birçoğunun dünyasında net olmadığını görüyorum. İnşallah yanılıyorum. Bir tanesi vahiy, diğeri dua. Yani şöyle ifade edilebilir bunlar. Allah'ın konuşmasına vahiy diyoruz. Yani Allah'ın insana hitabına, insana seslenmesine, insanı uyarmasına, insana hitap etmesine vahiy diyoruz. İnsanın Allah'a cevap vermesine dua diyoruz. En sade ifadesi de bu. İşte vahiyi kendi içinde parantez açıp maddelere ayırabilirsiniz. Vahiyi nelerden oluşuyor? Çoğunuz Kur'an-ı Kerim'den ibaret sayıyor vahiy. Vay onların hali ne diyorum ben? Kur'an-ı Kerim artı insan artı doğa artı evet. Devam edebilirsiniz böyle. Peygamberler artı. Dua. İyi de aynı şekilde parantez açıp artılarla ayırabilirsiniz. Söz artı eylem artı diye devam edebilirsiniz. Şimdi bu soruşturma, şunu bir kez daha hatırlattı bana, bir kez daha üretti bana. Vitrindeki insanlar da ellerindekini değerlendiremiyor, ellerindekini istemiyor. Onlar da genelden çok fazla etkileniyorlar, törpüleniyorlar. Onlar da bir erozyona tabi oluyorlar. ...onlar da dar kalıplar içerisinde kalabiliyorlar. Ve belki de karamsarlıklarımızın, korkularımızın, yakıcı ümitsizliklerimizin en önemli nedeni de... ...elimizdekileri değerlendirememek, elimizdekileri isteyememek, istememek de ifade edilebilir kısacığım. Düşünseniz, şu bakış açısına hala gelmediyseniz bence problem var... Tüm kitaplarda evet tüm kitaplarda az ya da çok açık ya da gizli ama tüm kitaplarda Allah vardır. Tüm kitaplarda ahiret vardır. Tüm kitaplarda peygamberler vardır. Tüm kitaplarda vahiy vardır. Yani Kur'an'ın kitabın temel kavramları yani Allah mesajı. Tüm kitaplarda vurguyu böyle yapıyorum. Tüm kitaplarda az ya da çok, açık ya da gizli hep vardır. Okuyabilene, okuyabilene, okuyabilene. Tüm şarkılarda, evet tüm şarkılarda. Tüm şarkılarda. Az ya da çok, açık ya da gizli. Vahiy vardır Duyana Duyabilene Dünyanın her neresinde olursanız olun Neye bakarsanız bakın Vurgu bu Neye bakarsanız bakın Neye bakarsanız bakın Neye bakarsanız bakın Açık ya da gizli Allah vardır Kitap vardır Peygamber vardır, ahiret vardır, rahmet vardır, azap vardır, korku vardır, umut vardır. Yani kitaptaki tüm kavramlar vardır. Az ya da çok, açık ya da gizli, görebilenim. Ben halimi soran insanlara daha önce de söylemiştim ben bunu. İkimi zamanlar şöyle cevap veririm. Monotonluğumu istikrar diye yutturmaya çalışıyorum. Monotonluğumu istikrar diye yutturmaya çalışıyorum. Yani istikrar dediğiniz işte dost doğru, tavizsiz, net... Şimdi ben birçok yazara bakıyorum ve bunu görüyorum. monotonluğunu, yeteneksizliğini, aynı kavramları sürekli kullanarak, sürekli aynı şeylerden bahsederek, sürekli aynı şeylerden bahsederek, belli şeylerin etrafında dönerek... Ve bunu bir tavizsizlik, bunu net olmak, bunu dost doğru olmak, şartlar ne olursa olsun eğilip bükülmemek, bildiği yolda dümdüz gitmek gibi çok ilgi çekici, ayartıcı ama boş ifadelerle örtüyor göreni, okuyana, duyana. Bir sürü adam, bir sürü insan, yeteneksizliğini, aptallığını, isteksizliğini, tembelliğini çok rahat örtebiliyor. Çok rahat örtebiliyor. Örneğin ben radyo erken geldiğim vakitlerde müzik arşivini karıştırmaya çalışırım elimden geldiğince. Dinlemeye çalışırım oradaki kasetleri, CD'leri. Son 10 yıl içerisinde, son 20 yıl içerisinde üretilen kimi kasetler var. İşte Ezgi diye ifade ediliyor ya genelde, işte İslami Ezgi. İlahi ya da ilahiye benzer, yeni ilahi ya da işte İslami Ezgi diye ifade edilen. Ben bunları bir birçoğunu şey dinleyemiyorum. Niye dinleyemiyorum? Adamda ses yok. Yani ses yok. Adamda yorum yok. Adamda beste yok. Kasette aranja yok. Yani doğrusu bir şey çalınmamış. Doğrusu bir düzenleme yapılmamış. Artık kasette doğrusu kayıt yok. Şarkıların kaydedildiği kaset çok kötü. Kısa bir müddet sonra bozuluyor. Yani niye tutsanız elinizde kalıyor. Ve ben kimi zaman bu olmanışlar arkadaşlara şey derim ya bu kasetleri derim buradan imha edin şöpe falan atın sevaptır derim yani hem milletin kulağına yazık bunları çalarsanız yazık yani şimdi bunları çalarsanız bu kaseti seslendiren kişi çok önemli bir şey yaptığını falan düşünecek ve cahil cesurdur ikinci bir kaset falan çıkarmaya çalışacak ya öyle acı bir şey ki, etrafındaki insanlar da uyarmamışlar yani. Güzelim, güzel kardeş Sen iyi bir insansın, bu ayrı. Ama senin müzikte bir yeteneğin yok. Müzik istiyorsan git bunun. Yani dünyanın geldiği bir nokta var. Önce insanların geldiği bir noktayı gör. Bu noktada önce bir dersine çalış. Ben samimiyim, yüreğim doldu, içim yanıyor, ben de bir şey söylemek istiyorum. bu kadar kolay değil lafa geldiği zaman işi ehline veriniz bu şeklindeki Hazreti Peygamber'in uyarısı sürekli dillerde dolaşır ama az sonra yani az söylediğim belki bir saat içerisinde size mukayese olsun diye iki tane ayrı şey dinleteceğim. bunlardan bir tanesi yani dünyada müzik endüstrisinin geldiği noktayı gösteren bir örnek yabancı bir örnek olacak bir tanesi de çok iyi niyetli Müslüman bir kardeşimin aşka gelip doldurduğu bir kaset olacak hiçbir şey çalacağım ki mukayese edebilirsiniz ama bunu yaparken şunu göz önünde bulundurum yani doğru düşünmeyi öğrenelim duygusal davranmayalım sadece duygularımızla hareket etmelim beynimizle kullanalım o şarkıları söyleyen ...iyi bir insan olabilir, benim bu rev İyi bir insan ama kötü müzik yapıyor. İyi insan ama kötü şarkı söylüyor. Bu ve benzeri ayrımları yapabilecek noktada olmalıyız diye düşünüyorum. Ondan sonra ağlamaya devam edebilirsiniz. Ondan sonra mazoş devam edebilirsiniz. Ve gizliden gizli diye Allah'ın sadist olduğunu düşünebilirsiniz haşa. Allah bizi zaten dünyada çektirecek, çektirecek, çektirecek. Biz de cennete gideceğiz. <gülüyor> Besme'ye'deki sıfatını hatırlatırım. Bir karaca olan şiir okuyayım size de. Ondan sonra şarkı dinleyelim. Üryen geldim. Gene üryen giderim. Ölmemeye elde fermanın mı var? Azrail gelmişte can talebeyler. Benim can vermeye dermanın mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Eri sen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanımı sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacı olan der ismi müerler. Avı oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan Özge sevdiğim mi var? Üstüme gece çökmüş Ama içim uşulmuş Beklerim ta sabah da Beklerim de Geceyi değiştiremem Gecenin gücü beni aşağı. Her şey bekler. Hadi gel, senin zamanın var mı? Senin zamanın artık sessizlikte insan belki aradığını duyar ama her kulak işitmez. Bir kişi olur, ikincisi tohum ve ker sonra yeşillenir çiçekler shade of love. Yanımda dur Uzunca koluma dokun Al ellerim senin olsun Yüzüme bak Sana anlatacak Çekilme Güven bana Her şey sevgiyle Her şey sevgiyle Başlar Hadi gel, senin zamanın artık Yürüsene benimle Hadi gel, senin zamanın artık Senin zamanın artık Yeni bir şey öğrenemiş sen Bütün günün birbirine eş Güneşsiz geçmişse Haydi gel, gel gidelim Suna ablaya merhaba diyelim Gece gülüşü Yürüyüş İbrahim Paşa Görüyor musun Görüyor musun Görüyor musun Görüyorum ne olacak Fark ediyorum Ne olacak Olanı biteni Ve süreni Görüyorum Gayret ediyorum Genel göre da çok fazla şey görüyorum. Kendi hayatımda, başka insanların hayatında. Ne olacak? Tutamadıktan sonra... ...tutunamadıktan sonra... ...kayıp gittikten sonra... ...görmek de yetmiyor. İnsan yaklaşmak... ...tutmak istiyor. Hani bu eski metinlerde... ...özellikle işte... İslam klasiklerinde diyelim. Dünya Gülistan'a, Gülzar'a benzetidir. Yani gül bahçesine benzetidir. Bu benzetmeyi göz önünde bulundurursak... Her şey, evet her şey bir gül. Her şey açılıyor. Her şey bir gül gibi açılıyor. Her şey bir gül gibi açıyor kendini. Açıyor kendini, gösteriyor, sergiliyor, fark ettiriyor. Bir gül gibi. Aşk şiirleri yazılıyor, gülüm deniliyor. En fazla fark edilen insanım. En çok fark edilen insanım. Gül gözünüze hitap ediyor Burnunuza hitap ediyor Duygularınıza hitap ediyor Her şeyi ayaklandırıyor Ayartıyor En azından çok şey Fazet Onca kötülüğüne karşın Onca harabeliğine karşın Gül bahçesinin Açılan gülleri görüyorum ne olacak? Yani elimde Yani uzanabileceğim Tutabileceğim Şeyler içerisinde Güller olduğunu görüyorum Güzel şeyler görüyorum Bir çocuk kokusu duyuyorum Ayartıyor beni Endazeli bir yürüyüş görüyorum Ayartıyor beni Bir gül gibi geliyor bana açılıyor Otobüste giderken... O her şeyden şikayet eden halkın içindeyken... O kara sayfalardayken... Endazeli bir yürüyüşle birlikte... Bir gül gibi açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor sanki... Yeni bir kapı açılıyor sanki... Bir gül açılıyor sanki... Her gül yeni bir kapı gibi sanki... ''Görüyorum ne olacak?'' ''Niye yeter?'' ''Olmuyor mu dedi? ''Oluyor.'' ''Her gün acaba bugün bir gül görebilecek miyim?'' diye çıkıyorsunuz sokağa. ''Bir gül gibi bir şeyler ikram edilecek mi bana?'' ''Hiç ummadığım anda birisi bana bir gül uzatacak mı?'' ...ne kullanıyorsunuz? Hiç olmadığınız anda. Neyse, daha bir. <gülüyor> Evet. Her gün... ...bir ikram, bir iltifat değil mi beklediğiniz? Gül de... Ne kadar çok şeyin sembolü Değil mi? Buna benzetilebilir günlerimiz Günlerimiz Bir harf bile Nasıl da değiştiriyor değil mi? Nar ve nur gibi Ateş ve ışık gibi Celal ve cemal gibi Birbirine zıt bir harf her şeyi değiştirebiliyor Bir an her şeyi değişebiliyor Bir harf bir ana tekabül ediyor mu? Bazen Evet dağıtmıyorum. Dağıtmayayım tamam düzeltiyorum Dağıtma tamam kendime diyorum dağıtmıyorum Bugün bana bir gül ikram edildi bir gül gibi açıldı önümde hayat İkram edildi bana iltifat edildi Önüme sofralar açıldı Açtım Acıkmıştım Terlemiştim Susamıştım Hiç ummadığım anda Ya da Açtım didindim ve en sonunda Hak ettim önüme bir sofra açıldı Bir gül verildi Bunu görmek yetiyor mu? Yetecek mi? Hayır yetmiyor Elinizde olmasını istiyorsunuz Tutmak istiyorsunuz Dokunmak istiyorsunuz bu bir serap mı yoksa? Rüya mı görüyorum? Bu bir hayal mi? Uykuda mıyım? Beni çimlikle. Emin olmak istiyorsunuz. Eski bir deyişle kelime yerinde kullanırsak iman etmek istiyorsunuz. İyi olduğunuza iman etmek istiyorsunuz. Doğru işi yaptığınıza iman etmek istiyorsunuz. Doğru yerde olduğunuza iman etmek istiyorsunuz. Doğru kişiyi sevdiğinize iman etmek istiyorsunuz. ...hakkınızı aldığınıza iman etmek istiyorsunuz. Emin olmak istiyorsunuz. Bir gül bahçesinde yaşamak istiyorsunuz. Güller görüyorsunuz, güller ikram ediliyor size. Hiç ummadığınız anlarda... ...ve parfümünüz impals değilken... ...ve parfüm kullanmıyorken... Terliyken, terlemişken, susamışken, yorulmuşken, bunalmışken. Görmek yetmiyor. Açıldığını görmek yetmiyor. Bir kapının açıldığını görmek yetmiyor. O gülü tutmak istiyorsunuz. O gülü elinize almak istiyorsunuz. İşi sağlama almak istiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Hiç sanmıyorum. Ama her şey... Tutmak isterken olmuyor mu? Tamamen eriyecekken, bir acıyla elinizde açıyorsunuz ve gül düşüyor. Yere düşüyor. Yere kapaklanıyor bir at gibi. Elinizden kayıp gidiyor. Çiğneniyor. ...çamura düşüyor. Niçin? Niçin? Çünkü tutmayı bilmiyorsunuz. Tutmayı bilmediğiniz için dikenler batıyor elinize. Bu yüzden gül örneğini ben çok seviyorum. Gül ve diken. Yani artı ve Eksi. Yani eski tabirle şehadet alemi. Yani zıttıklar. de kendini çok iyi gösteriyor. Yani bir madalyon gibi. Ön yüzü ve arka yüzü. Tomulcu, rengi, kokusu. Ve aynı zamanda dikeni. İnsan elindekini istiyor. Elindekini tutmak istiyor, kaybetmek istemiyor. Ama sadece istemek yetmiyor. Tutmayı bilmek, nasıl tutacağını bilmek. Elini uzatırken, tutmaya çalışırken dikkatini sürekli muhafaza etmek. Özen göstermek gerekiyor. Çoğumuz çok kaba tutuyoruz. Çok kaba. Çok kaba insanlarız. Bu kendini her şeyde neredeyse gösteriyor. Örneğin binalarda. Ne kadar kaba binalar öyle onlar. Onca yokluk içerisinde yapılan ahşap evlerle mukayese edin sizin yaptığınız binaları. Ne kadar kaba binalarınız var. Eski mektuplarla şimdiki mektupları, eski mektuplarla şimdiki e-mailleri mukayese edin. Ne kadar kaba bir dil öyle. Oysa, bir asır önce yaşamış insanların daha kaba olması gerekmiyor muyduk? Oysa siz ilerleme göstermiş insanlar değil miydiniz? Siz high tech yüksek teknoloji kullanan insanlar değil misiniz? Ama yüksek teknoloji örtmüyor işte kabalığınızı. Örtmüyor. Her gün güller açılıyor. ...güller açıyor... ...bir gül gibi açıyor... ...sözler... ...kapılar... ...bir gül gibi açıyor duygular... ...bir gül gibi açıyor... ...kimi insanlarda düşünceler... ...açılıyor, açılıyor, açılıyor... ...ve... ...her fane gibi dökülüyor... ...dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor... geldi geçti ömrüm benim nefes alıp vermiş gibi. değerli arkadaşlar saat 1.36 hürmet ederim selam ederim şarkı dinletmek isterim konuşacak bir şeylerim kaldıysa onları da eklerim ondan sonra sizleri dinlemek isterim telefon numaralarını hatırlatırım inşallah As a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was burnt I take my father to the This you? Gece yürüyüşü. Gece yürüyüşü. yürüyüşü. yürüyüşü. 40 yaptık, saat 2:20 var. Saat 0 sularında başladım konuşmaya, 23 30'da başlamam gerekirken, yaklaşık bir buçuk saattir elindekini istemek üst başlığıyla en azından böyle bir cümle zihinlerinizde yer etsin diye kim olursanız olun, ister bir gece bekçisi olun, ister bir üniversite öğrencisi olsun. Otot ister bir öğretim görevlisi olun, ister bir ev kadın olun. Elindekini istemeye vurgu yapmak niyetiyle cümleler kurmaya çalıştım geçen dakikalar, geçen saatler içerisinde. Ve elindekini istemek cümlesi bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış bir köleye aittim. Epiktetos adını taşıyan Köle ama aynı zamanda filozof. Köle ama aynı zamanda düşünür. Köle ama aynı zamanda mazeretten arkasına sığmadan ahlaklı yaşamanın yollarını aramış, sakin, hırs tuzağına düşmemiş bir insan. Onun ifadesi elindekini istemek. Şimdi sizlere bu elindekini istemek başlıklı konuşmayayım. Yaklaşık 1500 yıl önce, evet, yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir konuşmayla sonlandırmak istiyorum. Ondan sonra sizleri dinlemek, sizlerle tanışmak arasında olacağım. Yaklaşık 1500 yıl önce, dünyanın farklı bir coğrafyasında, bir başka insan, bir panayırda, bir fuarda günümüzdeki karşılığıyla. İnsanlara bir konuşma yapıyor ki bu konuşma Kulaktan kulağa yayılıyor Sayfalardan sayfalara taşınıyor, taşınıyor Ve ta bugüne kadar geliyor 1500 yıl içerisinde Milyonlarca insan duyuyor bu konuşmayı Okuyor, şahit oluyor Hani Bazen insan Yol kesmek, bağırıp çağırmak ister ya Onu çağırıştırıyor bana Pasoresi okuyacağım Konuşmam Ani kendinizi çok tenhada hissettiğiniz Kaca atılmış hissettiğiniz Ne bileyim Bir darbe aldığınız anda Çok şeyi fark ettiğiniz bir anda Ben uyuyormuşum ya Deyip Çok şeyi fark ettiğinizi Çok şeyi öğrendiğinizi düşündüğünüz bir anda Ve insanların genelinin Yapraklar misali sokaklarda savrulduğunu gördüğünüzü düşündüğünüz bir anda Onların yolunu kesmek, onları uyarmak için bir şeyler söylemek istersiniz ya Bir hastane koridorunda Bir okulda, bir bayrak töreninde Bir kantinde belki Belki bir uçakta Bağırıp çağırmak istersiniz ya bana şahsen onu çağrıştırıyor. Ne kadar. bu çok yumuşak olsa da bu konuşmanın. Gürül gürül akan bir konuşma bu. Bununla bu geceki konuşmamı sona erdireyim ben. Ondan sonra siz konuşun. Yaşayan ölür Ölen yok olur gider Çocuklar doğarlar Büyürler Ana babalarının yerlerini alıyorlar Sonra hepsi yok olup giderler Bu hep böyle devam eder gider Dikkat edin Kulak verin Gökte haberler var Yerde ibretler var Dikkat edin, kulak verin, gökte haber var, yerde ibret var, yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü bir yüksek tavan, yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Dikkat edin, kulak verin.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 Yemin ederim, Allah katında bir din vardır ki, şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Allah'ın yeni...